öykülerimiz öykülerimiz bedir <Sessizlik> sokaklarında annelerinden son anın iznini koparmış cıvıl cıvıl oynayan çocukların üzerine akşam serinliği inmekte. Güneş göz bebeklerini okşayan bir kızıllıkla son rütüşlerini yapmakta sararmış ekinlerin üzerine. Bir zamanlar Şarkışla sokaklarında böyle cıvıl cıvıl oynayan iki çocuk daha var. Biri köyün şirin kızı Bedriye biri de şimdi Bedriye'nin babasının yanında çalışan Ömer. Zaman su misali akıp geçti de Bedriye ve Ömer büyüdüler. Kendileriyle birlikte içlerinde büyüttükleri sevginin farkına varamadı. Bedriye! Kızım! Bedriye! Buyur anacığım. ...kızım şu bakracı al da tez Ömer'e götür. Baban istemiş. Bahçe kapısının önünde bekliyor. Tamam anam hemen veririm. Ömer! Ömer! Efendim Bedriye. Şey nasılsın Bedriye? İyiyim sağ olasın. Sen nasılsın? İyiyim çok iyiyim. Hele bugün... Şey yani iyiyim demek istedim. Hay Allah. Şey işte. Hay Allah'ım ne oluyor bana. Rezil oldum kıza. Ne diyorum ben böyle. Şey e, ben bakracı getirmiştim. Hani babam istemiş ya. <gülüyor> Hay Allah doğru ya. Sağ olasın Bedriye. Sen de sağ ol Ömer. Güle güle. Ha, de, şey e, tamam. Allah'a ısmarladık. Başlangıçta ne Bedriye ne Ömer bir anlam veremediler bu şaşkın hallerin. İkisi de birbirini ne zaman görse, Kimi zaman titreme alıyordu yüreklerini, Kimi zaman ayazda üşür gibi olup soğuk terler döküyorlardı. İkisi de anladı ki bu, Büyüklerinden ve Yünenin ozanlarından dinledikleri, ...yanık türkülerde anlatılan sevdaydı. Nasıl yapsam da anlatsam Bedriye içimin kavrulan yangınını. Bedriye suyum, Bedriye ateşim, Bedriye ekmeğim. Nasıl etsem de anlatsam Allah bana yardım et. Bedri'yi babasından Allah'ın emriyle istemeli ama... ...önce onun gönlü var mı onu bilmeli. Ney mi duruyorsun böyle evlat kendi kendine? Bir derdin mi var? Canın mı sıkkın? Yok ağam ne olsun işte. Bedri'yi sayıkladığımı duymuş mudur acaba? Yok canım duymamış. Duysa böyle mi durur? <gülüyor> Buyur ağam bir emrin mi vardı? Deli oğlan aklın beş karış havada. ...herkes harıl harıl yaylaya çıkmaya hazırlanıyor. Hadi bakalım. Paçaları sıva da hazırlıklara başlayalım. Yaylaya çıkıyoruz. Yürekler bir yangın yeri. Sevdiğinin sesinden başka her ses... ...acı bir çığlık. Sevdiğinin gölgesinden başka her gölge... ...göze değen bir diken olmuştu Yine bir akşamüstü... Bedriye yalnız Naze'nin dolaşıyor ve eteklerini yaylanın serin sularına değdiriyorken... ...Ömer bir ceylanı bile ürkütmeyecek bir Eda ile yaklaştı Bedriye'ye. Hayırlı akşamlar Bedriye kız. Hoş geldin Ömer. Nasılsın? Seni gördüm ya daha iyi oldun. Bilmem beni kırar mısın, ayıplar mısın ama... Bedriye kız bak sana söylemem gerek. Ne zamandır yollarını gözlemekteyim... Seni yalnız buldum ya sana iki kelamım var. Niye ayıplayayım Ömer? Doğrusu söyleyeceklerini merak ediyorum. Hani derim ki... Şey yani nasıl söylesem bilmiyorum. Seni sevdim Bedriye. Hem de hiç düşünemeyeceğin kadar çok sevdim. Eğer ki senin gönlün varsa... test anamı babamı yollarım seninkilere. Ben hanidir bilirdim bunu Ömer. Lakin bir at takamadıydım olanlara. Gönder ananı babanı. Benden yana için rahat olsun. Ömer'in keyfine, neşesine diyecek yoktu. Görenler bu coşkun heyecanın nereden geldiğini önceleri anlayamadılar. Ömer hani iki kanadını takı verecek de uç verecekmiş gibi duruyordu. ...sonbaharı zor etti Ömer. Ele bir yayladan ovaya inseler... ...hemen kavuşacaktı sanki bedrisini. Sonbahar'ın gelişiyle ağaçtan düşen ilk yaprak... ...sevincinden neredeyse çılgına çevirecekti Ömer'i. Oğlum... ...hanidir ses çıkaramadım ama... ...sende bir hal var. Hey ya babam... ...nasıl desem... ...rızanız olursa evlenmek isterim. Vay babasının oğlu. Büyümüş de evlenmek istermiş. Kimmiş bakalım bu kız? Onu yakından tanırsın, bilirsin. Bedriye. Bedriye mi? Ee... Neyse, Allah kerimdir. Nasipse isteriz bir oğlum. Sağ olasın babam. Ver öpeyim. Oğlumuz Ömer'i bilirsiniz. Yakından tanırsınız. Ben de oğlum diye söylemiyorum. O bu yörede bir tanedir. Uzun lafın kısası... ...sebebi ziyaretimiz şudur ki... ...Allah'ın emri... ...peygamberin kavliyle kızınızı... ...oğlumuza isteriz. Evimize tekrar hoş sefalar getirdiniz. Ömer oğlumu senelerdir tanırım. Onun gibi yardımcı az çıkar insanın karşısına. Biz biraz düşünelim bakalım. ...hanımla, kızımızla bir istişare edelim. Pekala, biz cevabınızı bekliyor olacağız. Haydi öyleyse bize müsaade. Allah'a ısmarladık. Güle güle, Allah'a emanet olun. Sanki şu koca dünyada... ...bir Bedri'ye kalmıştı, bir de Ömer. Sanki ikisi de bu yaşta... ...bu yürekle, bu hissiyatla dünyaya gelmişler. Ne geçmiş, ne gelecek... ...ne doğum, ne ölüm, ne ev, ne otlak. Hepsi sıfırlanmıştı gözlerinde ama... ...sevip de kavuşmak olur muydu hiç? Kavuşmak olsaydı... ...sevdanın kıymeti kalır mıydı hiç? Ne dersin Gürcü Hatun'um? Ne edeyim? akşama yemek hazırlarım işte. Hele beni dinle bak ne diyeceğim. Bedriye'mizi Ömer'e istediler. Ne dersin? Ömer mi? Hangi Ömer? Şu bizim Ömer. Yanımızda çalışan. Ben aklımı peynir ekmekle yemedim Bey. Bir düşün bakalım bizim kızımızla Ömer hiçbir birbirine denk mi? Ölürüm de kızımı ona vermem. Doğru diyorsun. Lakin bir de kızımıza sorsaydık. O ne görmüş geçirmiş ne bilecekmiş. Ben bu işe asla müsaade etmem. Pekala hatun. Bilirim kafana koyduğunu yaparsın. Görücülere cevabımızı bildiririm. Ömer'im ne edersin burada böyle tek başına? Ne edeyim baba? Düşünürdür. Nasıl söyleyeyim oğlum bilmiyorum. Ee... Anası Bedriye'yi vermem demiş. Ne demiş? Vermem mi demiş? Ne dersin sen babam? Bu doğru olamaz. Gidip bir daha konuşsanız... ...araya hatırlıları koysanız... Sakin ol evladım. İnan bana hepsini denedik. Yapma böyle oğlum. Kendine eziyet etme. Hem Gürcü Hatun... ...alerecele Bedriye'yi başkasına söz demiş. ...artık yapacak bir şeyimiz kalmadı. Yok, yok bu olamaz. Buna inanamam. Dur oğlum, nereye gidiyorsun? Ömer! Ömer! Ömer, yüreğindeki tarife gelmez açığı... ...yaylanın deli rüzgarlarına savurup... ...biraz olsun unutmak için... ...şuursuzca koşmuş, koşturmuştur. <Gülüyor> Ömer'in ekmeğin suyum dediği Bedri'ye, Şevki adında yaşlı ve zengin bir adama gelin gider. Rüzgar deli eser, güneş acı yakar, gözyaşları kaynağında taş olur. Müzik Kaleye çıktım ki telli gölünsün. Kara delik delik delinsin. Kötü şey ki sürüm sürüm sürünsün. Şen ol yaya, şen ol. Bedir geliyor. Bedriye gider. Ömer perişandır. Onun bu hali ve dilinden dökülen yanık türküsü ahali arasında konuşulur. Zaman yine damla olur, çağlayan olur, akar gider. Bedriye'nin kocası bir süre sonra vefat eder. Herkesler dedikodu ed ede dursun, Bedriye ile Ömer'i akıl sahibi kimseler baş gözetmek isterler. Bedriye kız olan oldu geçen geçti artık Bize düşen bundan sonrasına bakmak Bak Ömer'in de senden sonra gözü kimseyi görmedi Hani e, diyordum ki sizi bir araya getirsek Hem o hem sen mutlu olsanız Çok sağ olun Allah sizden razı olsun ama olmaz Eğer bir araya gelirsek buna ne o dayanabilir ne de ben Bizim bir araya gelmemiz kısmet değilmiş Sağ olun dostlar. Yine sevda, yine ayrılık. Yürekler derin bir kuyu, yürekler derin bir mahsen. Delikleşik uykular ve yarım görülen düş. Ayrılık olur, türküler yakılır ve destan olur söylenir sevdan. Armanlar Dolu Gider Boş Gelir Armanlar Dolu Gider Boş Gelir Radyo için uyarlayan Benhar Sağroğlu Sevda Anlatan Kaan Özdemir Seslendirenler Bedriye Canan Özacun Ömer Erol Eren Bedriye'nin babası Fatih Özacun Bedriye'nin annesi Canan Özacun Ömer'in babası Mehmet Güler Köylü Erol Eren Prodüksiyon Serhat Karasu Oğuz Sivri Yöneten Serman Karaçam Bedriye şey <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>